Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdeki tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler, bunun üzerine o halde şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Bu ve devamındaki ayetlerde Allah tarafından görevlendirilen bütün peygamberlerin bildirimlerinin bütünlüğü ilkesi hatırlatılmakta, her peygamberin kendinden önceki ilahi bildirimlerin doğruluğunu beyan etmesi, önceki peygamberlerin tabilerinin de onun getirdiklerine inanıp onu desteklemesi suretiyle karşılıklı bir tanıklık sisteminin öngörüldüğü belirtilmektedir. Allah peygamberlerden, ''Söz misak almıştı'' ifadesi şu şekillerde açıklanmıştır. A. Ayet, peygamberlerden daha sonra gelen elçiye, Resul'e iman edeceklerine ve onu destekleyeceklerine dair söz alındığını belirtmektedir. Şu halde burada söz verenler peygamberlerdir. Bu yorumu benimseyenlerin bir kısmına göre alınan söz genel olarak, peygamberlerin birbirlerini onaylayacakları hakkındadır. Diğer bir kısmına göre ise Hz. Muhammed'in geleceğini müjdeleyeceklerine dairdir. B. Kur'an-ı Kerim'in üslubu ve misakla ilgili ayetler dikkatle incelendiğinde görülür ki, burada kastedilen bizzat peygamberlerden söz alınması değil, onların kendi ümmetlerinden Hz. Muhammed geldiğinde ona iman edeceklerine ve ona destek vereceklerine dair söz almış olmalarıdır. Bu bakış çerçevesinde kalmakla beraber söz verenlerin kapsamını daraltan iki yorum daha vardır. Burada kastedilen kendilerini peygamberlerin çocukları sayan İsrailoğullarından veya kendilerini peygamberlik verilmeye daha layık gören ehli kitaptan alınan misaktır. Şu var ki bazı müfessirlerin bu son yorumu Übey bin Ka'p ve Abdullah bin Mes'ud'un musaflarındaki lafza dayandırırken yorum sınırını aşarak asıl Kur'an metninin de bu olduğunu ileri sürmeleri sahabenin musafı Osmani üzerindeki icmana aykırıdır. Oysa bu sahabelerin özel musaflarında yer alan bu tür ilaveler, ayetin bir parçası değil, kendileri için koydukları bir açıklama notu mahiyetindedir. Öte yandan bazı alimler, burada kitap ve hikmetle ilgili bir cümlenin de bulunduğunu düşünmüşler ve ayete şöyle mana vermişlerdir. Allah, Peygamberlerden, size verdiğim kitap ve hikmeti muhakkak insanlara tebliğ edecek, sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir elçi geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diye söz almış. Aynı ayette geçen, ben size kitap verdikten sonra ifadesinden hareketle, müfessirler, daha önce ifade ettiğimiz yorumlardan birincisine göre bütün peygamberlere, veya ikincisine göre bütün toplumlara kitap verilip verilmediği meselesini tartışmışlardır. Bir yaklaşıma göre bütün peygamberlere kitap indirilmemiş olmakla beraber hepsine kitap verilmiştir. Çünkü her peygamber bir kitaba göre çağrıda bulunmuş ve ona uyulmasını istemiştir. Diğer bir anlayışa göre kendisine kitap verilen peygamberlerin derecesi daha üstün olduğu için Burada bütün peygamberlerden bu üstün vasıf esas alınarak söz edilmiştir. Kitap peygambere indirilen ve okunan vahidir. Hikmet ise kitabın içermediği ayrıntılı hükümlerle ilgili vahidir. Sonraki peygamberin özellikle Hz. Muhammed'in önceki peygamberleri onaylaması şu şekillerde gerçekleşmiş olmaktadır a. ilahi dinlerin öğretileri inanç ve ahlak esasları açısından aynı çizgide olduğu için sonraki peygamberin gelmesi öncekileri pekiştirmektedir. b. Sonraki peygamberin öğretilerinde farklılıklar bulunsa da önceki peygamber zamanında onun bildirdiklerine göre amen etmenin doğru ve Allah'ın bundan hoşnut olduğunu belirtmesi öncekini onaylamak demektir. c. Tevrat'ta ve İncil'de Hz. Muhammed'in geleceği ve bir takım özellikleri bildirilmiş olduğundan başka bir onay beyanında bulunmamış bile olsa, sırf onun peygamber olarak gelişi bu kitapların Allah katından olduğuna dair başlı başına bir delil oluşturur. Razi bu misakın hangi anlamda olduğu hususunda iki ihtimalden söz eder. a. Maksat Allah Teala'nın kendi emrine boyun eğmenin vacip olduğunu gösteren delilleri peygamberlerin akıllarına yerleştirmesidir. Ayette geçen resul kelimesi bu ihtimale delalet eder. B) Burada kastedilen Allah Teala'nın kendi sıfatlarını önceki peygamberlerin kitaplarında açıklamış olmasıdır. Musaddikun lima me'akum ifadesi de bu ihtimale delalet eder. Ayette geçen ısır kelimesi, sözlükte ağırlık, ahit, bağ gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de ağırlık anlamında da kullanılmakla beraber, ifadenin önü ve sonu dikkate alınarak burada kelimeye ahit manası verilmiştir. Misak'ın kabul edilip ahdin üstlenilmesiyle ilgili soru-cevap ifadeleri, daha önce belirttiğimiz iki ana ihtimale göre ya allah Teala ile peygamberleri ya da peygamberlerle ümmetleri arasında geçen konuşmalar olarak düşünülmüştür. O halde ''Şahit olun'' cümlesi içinde başlıca şu ihtimallerden söz edilmiştir. A. Bu ikrarı verenlerin birbirine tanıklık etmesi. B. Meleklerin bu konuşmaya tanıklık etmesi. C. Elest bezminde olduğu gibi herkesin kendi verdiği söze şahit olması D. Kimsenin bu misakı bilmediği yönünde mazeret ileri sürememesi için bunun herkese açıklanması E. Verilen sözden iyice emin olunması F. Peygamberlerin ümmetlerinden söz almaları ihtimaline göre onlardan buna şahitlik etmeleri istenmiş olabilir. Esasen Yüce Allah Açık veya gizli her şeyi bütün ayrıntılarıyla bildiğine göre böyle bir tanıklık talep etmesi kuşkusuz onun buna olan ihtiyacıyla açıklanamaz. Burada bir taraftan onun iradesinin eseri olan evrendeki karşılıklı tanıklık ilkesine, diğer taraftan da her türlü itham ve sorumluluğun ispat şartına bağlı olduğuna dikkat çekilmekte ve bunun üzerinde iyice düşünülmesi istenmektedir.